dilden dile titreşimler Brasileando'sunun Emre Dağtaşoğlu Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba bu haftada yine geçen hafta olduğu üzere dinleyici destek projesi kapsamında bir program hazırlamaya çalıştım. Bu dokuz günlük şenliğin son saatlerini idrak ederken radyomuza desteklerinizi bekliyoruz. Geçen hafta Açık Radyo'nun benim nazarımda taşıdığı anlamı belli bir açıdan anlatmaya çalışmıştım dilim döndüğünce. Açık Radyo o kadar şenlikli, renkli ve çok sesli bir mecra ki onu tek bir veçeden anlatmak mümkün değil. Aksine çok çeşitli açılardan farklı boyutlarının dile getirilmesi gerek. Bu sebeple bu haftada başka bir boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Naçizane, malumunuz olduğu üzere insan tek başına yaşayabilen bir canlı değil. Hayatının her aşamasında başka insanlarla ve hatta başka canlılarla temas halinde olma, ve hayatı paylaşma ihtiyacı duyuyor. Bu sadece manevi bir ihtiyaç değil. Bunun epistemolojik, ontolojik bir sürü boyutu var. Üstelik paylaşma ihtiyacı duyduğu şeyler sadece neşe, bolluk ve güzellikler değil. Aksine keder, yokluk ve acı gibi şeylerde paylaşma gereği duyuluyor insan tarafından. Tam da bu noktada imece kavramı geliyor aklıma benim. Zira imece ortak emekle bir şeyler ortaya çıkartmak, dolayısıyla gerek keder ve sıkıntıyla, gerek neşe ve keyifle bir şeyler üretmek demek. Ki imece usulü ortak emekle bir şeyler ürettikçe insan varoluşunu gerçekleştirebiliyor ve gerçek anlamda insan olabiliyor. Marx'ın dediği gibi insan türsel varlığını ancak emeğiyle nesnelleştirebiliyor çünkü. İmece usulü ortak ve renkli bir varoluş inşa etmek bu açıdan insan için en temel ihtiyaçlardan birisi. Daha doğrusu insanın varoluş şartlarından birisi. Açık radyo ise dinleyicisi, program yapımcısı ve çalışanlarıyla bir bütün olarak tam bir imece örneği bana göre. Onu değerli kılan en önemli özelliklerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Başka bir deyişle... Radyomuzun gücünü aldığı hususlardan en önemlilerinden birisi, bu imece usulüyle verilen emek ve ortaya çıkarılan ürün diyebiliriz. Tam da bu yüzden manevi desteğinizin yanı sıra maddi desteğiniz, bu mecranın sadece varlığını sürdürebilmesi için değil, anlamlı olabilmesi için de önem arz ediyor. Dolayısıyla radyonun ekonomik açıdan ayakta kalmak gibi bir çabası olmasaydı bile, Dinleyicisinden çeşitli biçimlerde destek istemesi gerektiğini söylemek abartı olmaz sanırım. Tüm bunlara dayanarak desteklerinizi radyomuzdan esirgemeyeceğinizi ümit ediyorum. Açık Radyo'nun web sitesinden Destek Olun sekmesini tıklayarak desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Uzunca bir anons oldu bu. Şimdi desteklerinizi gerçekleştirebilmenize fırsat vermek için ilk türküyü anons etmek istiyorum. Ahmet İhvani'nin Perde isimli albümünden bir Meluli türküsü dinleyeceğiz. 20. yüzyılın saz şairlerinden birisi Meluli. Onun hakkında iki program hazırlayıp sunmuştum önceki yıllarda. İlgili dinleyiciler bu programın bloğundan o haftalara ulaşarak Meluli hakkında tafsilatlı malumat edinebilirler. Şimdi demin de belirttiğim üzere Ahmet İhvani'den dinliyoruz bu Meluli türküsünü Dilber Söyle Dilber suçum nedir Seni canda sevdiğim Son Bu sırada Cengiz Özkan'dan dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilki Bir Çift Selam isimli albümden bir Aşık Ferrahi türküsü bu. Aşık Ferrahi de 20. yüzyılın saz şairlerinden birisi ve ne yazık ki çok genç yaşta vefat etmiş. Onun hakkında malumat edinmek isteyen dinleyiciler varsa Halil Atılgan'ın hazırladığı Aşık Ferrahi Hayatı Şiirleri Türküleri isimli kitaba başvurabilirler. Çukurova Üniversitesi yayınlarından çıkmış kitap. Ne yazık ki benim elimdeki nüshada basım yılı belirtilmemiş. Şimdi Cengiz Özkan'ın Bir Çift Selam isimli albümünden dinliyoruz. Ela Gözlü Nazlı Yari. engeller durmaz zarata Yarim ile ben Murrata Erem dedim, eremedim. Gönül Gönlüm gün nerede engeller durmaz zarata yarim ile ben Murrata Erem dedim eremedim. Şeker kaymak tatlı dili kınalamış nazikeli Bağımdaki Gonca gülü derem dedim deremedim Şeker kaymak tatlı dili kınalamış nazikeli Bağımdaki Gonca gülü derem dedim deremedim Şahim yok çıkam ava ne yaptımsa aldım hava kuşlar gibi ben bir yuva kuram dedim kuramadım Şahim yok çıkam ava ne yaptımsa aldım hava kuşlar gibi ben bir yuva kuram dedim kuramadım Derdin nedir bana anlat ben kimlere edem minnet Dediler ki bağım cennet girem dedim giremedim Derdin nedir bana anlat ben kimlere edem minnet Dediler ki bağım cennet girem dedim giremedim Mehmet Ali esas adım ferrahi pirle kodum gurbetelden gelmem dedim duram dedim duramadım Mehmet Ali esas adım ferrahi pirle kodum gurbetelden gelmem dedim duram Cengiz Özkan'ın yorumuyla dinleyeceğimiz ikinci türkü Tokat Zile yöresinden. Sözleri Sıtkı Baba'ya ait olan türküyü Aşık Sadık Doğanay'dan Arif Meşhur derlemiş. Sözlerinin yaygın olarak okunduğu biçiminden farklı okumuş Cengiz Özkan burada. Zira Sıtkı Baba divanındaki sözleri değil, Aşık Sadık Doğanay'ın yani kaynak kişinin icrasındaki sözleri takip etmiş ki Aşık Sadık Doğanay'ın o icrasını paylaşmıştım sizlerle önceki aylarda. Bu arada Aşık Sadık Doğanay'ın okuduğu sözler arasında Matbu Divan'da bulunmayan kıtalar da var. Tabi bu kıtaların Sıtkı Baba'ya ait olup olmadığını bilemeyiz. Belki de sonradan eklenmiş kıtalardır. Bu edebiyatçıların çözmesi gereken bir sorun. Gerek onlara atayım topu. Dinleyeceğimiz bu türküde 366 damarım yandı ha yandı şeklinde bir dize işiteceksiniz. Bu dizede hurufiliğin Alevi Bektaşi kültürü üzerindeki bir etkisini görüyoruz. Çünkü hurufilere göre insan vücudunda 366 damar bulunmaktaymış. Ya da bir yoruma göre insan vücudunun uzuvlarının toplamı 366 yapmaktaymış. Örneğin Muharrem'de Ağlar Sazım isimli bir türküde 366 ırmak diler menziline varmak dizesi var. Orada da insan kastediliyor ve 366 ırmağın yani insanın varacağı menzilde elbette ki vahdet denizi. Dolayısıyla şimdi dinleyeceğimiz türküde 366 damarım yandı, hayandı derken baştan aşağı yanıp kül olduğunu söylüyor Sıtkı Baba. Bir insan olarak komple yanmış onu anlatıyor. Cengiz Özkan'ın single'ından yani yek tanesinden dinliyoruz bu tokat zile türküsünü. Yandı hayandı diğer adıyla bir güzelin hasretinden ahından. Selin hasretinden ahında canan ahından Alıştı dört yanım, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Aşık oldum onun mahcemaline, mahcemaline Aşkımdan her yanımda, yandı ha yandı Yandı ha yandı Yandı ha yandı Aşkımdan her yanımda Yandı ha yandı Yandı ha yandı Yandı ha yandı Senin derdime taydır Cananım taydır Bir güzel sevmişem kaşları yaydır Kaşları yaydır Her saatin gün geçer her günüm yıldır Her günüm yıldır 366 damar altmış altı damarım Yandı ha yandı Yandı ha yandı. Ha, 366 damar yandı ha yandı yandı ha, yandı yandı, ha, yandı. Kıyam çekmişem gayet zahri ben Gayet zahri ben. Dilerim ki muradıma eren ben Canan eren ben Bir vefasız yar elinde kaldım ben Canan kaldım ben Ağzımda dillerimde yandı hayal Yandı ha yandı, yandı ha yandı. Ağzımda dillerim, yandı ha yandı. Yandı ha yandı, yandı ha yandı. Bu arada Sıtkı Baba hakkında da malumat aktarma gereği duymadım. Zira onun üzerine de, ...bir program hazırlayıp sunmuştum. O programa da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Dilden Dile titreşimler blogspot.com adresinden. Sadece bunu söylemekle yetineyim. Vaktinizi çalmamak için. Şimdi sırada Volkan Kaplan'ın yeni çıkartmış olduğu... ...Serencam isimli albümden bir tokat türküsü dinleyeceğiz. Reşadiye ilçesinden derlenmiş bu. Kaynak kişi Mihrican Bahar. Türkünün ölçüsü 18'lik. Usulü ise... 2 3 2 3 şeklinde. Bu Reşadiye türküsünün ezgisi yine Tokat yöresine ait olan Hubyar semahının yeldirme kısmının ezgisi. Hubyar semahı yörede çok sevildiği için bu semahın ağırlama, miraçlama ve yeldirme kısımlarının ezgilerine farklı sözler göçürülerek icra ediliyor. Yani bu semahın farklı bölümleri farklı türküler olarak karşımıza çıkabiliyor yörede. Şimdi dinleyeceğimiz türkü de bunlardan birisi. Bu arada hubyar semahı hakikaten çok özel ve güzel bir semah. Önceki yıllarda bahsetmiştim ama yine belirtme gereği duyuyorum. Bu semah dönmeyi bilenlerden temaşa edilirse insanı gerçekten kendinden alıp cuşa getirir. Çünkü semah esnasında zamanın ve mekanın derinliklerinden zarafet, mana, huşu, sükunet ve dinamizm Süzülüp gelerek kişide yekpare bir tecrübe halinde tecessüm eder. Hem ezgisi hem figürleriyle Anadolu'nun incilerinden biri. Bu sebeple Hubiyar semahı en azından benim kanaatim o yönde. Şimdi onun yeldirme kısmının ezgisi üzerine göçülmüş sözlerden oluşan bir reşadiye türküsü dinliyoruz. Volkan Kaplan icra ediyor. ''Yürü güzel'' De yol alamazsın, yürüsen yürüsen de yol alamazsın, yol alamazsın. Azrail olsan da can alamazsın. Ele sen dünyayı da halbura vursan, ele sen dünyayı da halbura vursan, halbura. Vursan. Sen de benim gibi de yar bulamazsın Ben de muhabbetli de yar bulamazsın Yürü güzel yürü de ömrünün varı Erdi kalmadı da dağların darı Yürü güzel yürü de Selam mı verilir böylelerine? Yolundan kalma, yürü güzel yürü del yolundan kalma, yolundan kalma. Her yüze güleni de dost olursanma. Ölümden gorkup da geriye durma. Ölümden gorkup da sen geri durma, sen geri durma. Güzelin alına da yazılan gelir, güzelin alına da yazılan gelir. Yürü güzel yürü de ömrünün varı, eli dikalmadı da dağların varı. Yürü güzel yürü de leylaların verilir böyleler Bu arada dinlediğimiz türküdeki Yürüsen Yürüsen Yol Alamazsın şeklindeki dize bazı icralarda Yürü Güzel Yürü de Yol Alamazsın şeklinde okunur. Ve bu dizenin ne anlama geldiğini daha birkaç ay önce idrak ettim. Onu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Türkünün ilerleyen dizelerinde ''Ele sen dünyayı halbura vursan, benden muhabbetli de yar bulamazsın'' dizeleri var. Türküyü yakan kişi ''Şayet benimle yol yürümezsen, hayatında doğru düzgün yol alamayacak ve ne yaparsan yap başarılı olamayacaksın. Seni ben var edeceğim'' demeye getirmiş. ''Azail olsan can alamazsın'' derken de bunu kastediyor yetilerinin imkan tanıdığı şeyleri bile gerçekleştiremezsin iddiasında bulunuyor. Benimle yol yürümezsen en azından ben öyle anladım bu dizeleri ve sizlerle paylaşmadan geçmeyeyim istedim. Şimdi bir Tokat türküsü daha var sırada. 3 Tokat türküsü ardarda gelmiş listede. Son yıllarda meşhur olan bir Almus Akarçay türküsü bu ki biz de programlarda defalarca farklı icralardan dinledik. Akarçaylı Aşık Hüseyin'den yani Hüseyin Yıldız'dan Erdal Erzincan'ın derlediği bir türkü bu. 7-8'lik ölçüye sahip usulü ise 3-2-2 şeklinde. Bu vesileyle Aşık Hüseyin'e sağlık sıhhat diliyorum gıyabında. Umarım Almus Barajı'nın kenarında daha uzun yıllar muhabbet ve işletlerine devam eder. Dinleyeceğimiz değişen sözleri 19. yüzyıl. Şairlerinden Aşık Veli'ye ait Mehmet Evren Hacıoğlu'nun single'ından yani Yektanesinden dinleyeceğiz bu deyişi. Mehmet Evren Hacıoğlu matbu eserde bulunan şekliyle okumuş sözleri. Konuyla ilgilenen dinleyiciler varsa Ali İhsan Tunçalı'nın hazırladığı Emlek Alevi Aşıkları isimli kitapta hem Aşık Veli hakkında malumata hem de bu deyişin hiçbir yerde bulunmayan sözlerine ulaşabilirler. Kızılırmak Yayınlarından çıkmış kitap Ankara 2000 basımı. Mehmet Evren Hacıoğlu'ndan dinleyeceğimiz bu Almus Akarçay değişinin adı ise Nasip Olur Amasya'ya Varırsa. Masu oluramaz giden sayı haber getir pirim Kamlar görürsen varırsan, giden sayı haber getir pirim Ah Aigu fesin oldu sundalelin bahçesi Too <laughs> Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Dinleyici destek projesi kapsamında hazırlanan bir program olduğu için bu haftada süreyi biraz kısa tuttuk. Böylece Açık Radyo ekibi desteklerinizi daha rahat talep edebilecek sizlerden. Programın başında belirtmiş olduğum üzere insan, Marx'ın da söylediği gibi emeğiyle var olabilen, özellikle de İmece usulü emek sarf ederek dünyayı renkli bir biçimde mamur eden bir canlı, tam bir imece örneği olan Açık Radyo'dan desteklerinizi lütfen eksik etmeyin. Şimdi sözü Açık Radyo ekibine, sevgili Eraslan'a ve Ömer abiye bırakıyorum. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Dilden dile titreşimler Hazırlayan Yusuf Emre Dağtaşoğlu.